Şimdi, ayeti tekrar etmek gerekirse, değerli kardeşlerim, ayeti kerimede anlatılan şey ne? Ne zaman ki biz meleklere Adem'e secde edin diye emir buyurduk, bütün melekler secde ederek emre boyun büktüler, ancak iblis bundan imtina etti Büyüklendi ve büyüklenerek kafirlerden oldu. Ayet kelime bu şekilde. Şimdi biz acaba iblisin tavırlarına benzer tavırlar içerisinde bir Adem oğlu olarak, beşer olarak zaman zaman iblisin hastalığına benzer tezahürler, görüntüler bizde de olabiliyor mu? El cevap olabiliyor. Ne gibi değerli kardeşlerim? Biraz açıklık getirelim konuya. Örneğin, çok basit bir şekilde yine içinde ruku ve secde olan bir ibadetten yola çıkalım. allah Teala, Adem'i ve onun zürriyetini yaratıyor ve diyor ki, benim kullarım olduğunuzu namaz ibadetiyle fiziki manada gösterin. Yine o fiziki manada yapmış olduğunuz hareketler içerisinde gönlünüzden çıkan yalvarışlarla yakarışlarla yine size vahyetmiş olduğum ve kulluğun niceliğini, niteliğini, yöntemini, hikmetini size anlatan ilahi sözler ile mana planında, mana e, canibinde, ruh e, canibinde kul olduğunuzu e, ifade etmeniz için size namaz gibi bir ibadeti farz kıldım diyor. Bu emre itaat eden kullar var. Yani Rabbim senin maksadın burada neyse o maksada layık olmak için emir buyurduğun gibi senin elçinin bize göstermiş olduğu şekilde ve yine bize Anlatılan e, şekil ve şamalde ve ihlas ile bu ibadeti yerine getireceğiz diyen insanlar bir tarafa bunu demeyen insanlarda bulunmaktadır. Hatta bunu demeyen insanlar bugün çoğunluktadır. Bu emre itaat edenler dünya üzerinde düşünmüş, düşünecek olursak yüzde on civarındadır. Yani her yüz kulda on kul bu emre itaat etmiş. Bu on kuldan da kimisi e, bu emri layıkıyla yerine getirirken kimisi de riya ile gösteriş ile yerine getirmektedir. Dolayısıyla bu emre hakikaten Güzel bir niyet ve teslimiyetle İhlas ile riayet Edenlerin adetleri Oran olarak daha da aşağılarda Gösterilebilir Gerçekte böyledir Bu emre itaat etmeyenler İblisin hastalığına düşmüş olanlardır İblis Hiçbir zaman e, Rabbine Nankörlük içerisinde olmak istemedi. Aslında. Ancak onu sorguladı. Onu sorguladı. Bir hastalık emaresiydi onda olan. Onun emrinin doğru olmayacağı olmayabileceği konusunda şüpheleri vardı ve Rabbim sen bu emri bana emrettin ama bunu yani illaki de istiyorsan belki de yaparım ama yani bana şey geldi yani bu Yakışmadı yani şimdi bu emir olmadı yani ben kendimi daha üstün kabul ediyordum bu yarattığın Adem'den daha üstün görüyordum kendimi ama tuttun tam tersi olarak biz zannediyorduk ki Adem hadi gel meleklere secde et Adem gel İblis'e secde et diyeceğini zannetiyordum ama tam tersi olarak tuttun dedin ki siz Adem'e secde edin dedin ben de Beklentilerim dışında bir şey geliştiği için birden bunu kabul edemedim. Rabbim beni affet dedi sonradan ama o artık e, hareket bir defa e, gündeme gelmişti. Ve o hastalık bariz hale gelmişti. E, şey, i̇blisin kalbindeki hastalık e, zuhur etmişti. Ve Rabbimizin affı onun için orada söz konusu olmadı. Tamam seni affediyorum bir daha böyle bir gaflet içerisinde bulunma hadi. Bir daha sana emrediyorum hadi. Bu sefer bu emri yerine getirirsen seni affedeceğim, bağışlayacağım diyebilirdi allah Teala ama demedi. Neden? Çünkü çok büyük bir nankörlüktü bu. Çok büyük bir aymazlıktı bu. E peki şimdi Allahu Teala yaratmış olduğu bir beşere yine yaratmış olduğu bir beşerin meleğin secde etmesini istemişti onlar secde ettiler bir tanesi etmedi ve kovulanlardan oldu insanlara secde etmesini emreden Allah bana secde edin diyor kendisine secde etmeye davet ediyor peki bu secdeyi bırakanlar şeytandaki büyüklenme gibi bir büyüklenme içerisindeler mi görünmese de bu gerçeği kabul etmeselerde bu düşünceden yani şeytanın bu hareketinden şeytanın bu tavrından onların da belli derecelerde nasipleri vardır. Aynı hastalığın tezahürleridir bunlar. Dünyada kendisine verilen hayat nimeti, ömür nimeti içerisinde Rabbine Secde etmesi gereken ve secde edin emrine muhatap olan bu beşer, bu insan secde etmediği durumda şeytanın e, barındırdığı hastalığa benzer bir büyüklenme hastalığını barındırmaktadır. Namaz niçin kılmıyorsun diye sorduğumuz insanlar diyorlar ki vaktim Vaktim yok. Benim öyle işlere harcayacak vaktim yok. Hem sonra niye secde edeyim kardeşim? Yani Allah'ın benim secdemden karı ne ki? Hem sonra secde edersem, yani alnımı kötü yere koyacağım, kirli tozlu yere koyacağım, pantolonumun ütüsü bozulacak, sonra abdest almam gerekiyor, vakit ayırmam gerekiyor, yok camiye gideceğim, yok efendim... Üstüme başıma dikkat etmem gerekiyor. Yok şu yok bu. Ne gerek var bütün bunlara? Diyerek bu insan ne yapıyor? Ayette anlatılan istekbara fiiliyle anlatılan büyüklendiği manasına gelen istikbarı bu insanlar fark etmeden yapıyorlar. Büyükleniyorlar. İblis Adem karşısında büyüklenmişti. Allah'a karşı büyüklenmedi iblis. Sadece Allah'ın o emrini, e, hikmetini anlamak veya sorgulamak durumundaydı. Allah'ın e, emri karşısında bir gaflet içerisindeydi. Ama esas büyüklenmesi Allah'a karşı değildi. Esas büyüklenmesi Adem'e karşıydı. ''Ben ondan üstün olduğum halde nasıl ona secde edeyim?'' sorusunu soruyor, bunu tevcih ediyordu. Dolayısıyla insanın namaz kılmaması Allah'a karşı büyüklenmektir. Şeytanın namaz kılmaması yani şeytanın secde etmemesi, Adem'e secde etmemesi, Adem'e karşı büyüklenmesidir. Allah'ın yarattığı bir kula karşı büyüklenen başka bir kul, lanetlenmiş, huzurdan kovulmuş ve kendisine cehennem vacip kılınmıştır. Allah'ın emrine karşı ona secde etme konusunda, Allah'ın huzurunda büyüklenme gibi bir hastalığa düşenlerin durumu, daha tehlikelidir. Neden? Çünkü şeytan Adem'e secde etmemek için büyüklendi. Adem'den üstün olduğunu düşündüğü için secde etmemişti. Dolayısıyla kovuldu. Dolayısıyla şeytan oldu. Dolayısıyla taşlandı. Dolayısıyla cehennem kendisine vacip oldu. Dolayısıyla asla cennet göremeyecek göremeyecek. Peki, Allah'ın huzuruna e, çıkmak istemeyenler, Allah'ın e, huzurunda ruku ve secde etmekten imtina edenler, Allah'ın açık ve bariz, net, bu emri karşısında tembellik gösterenler, aymazlık içerisinde olanlar, çeşitli eee Tevirler ile bu emirden kendilerini müstahini görenler, acaba bunların durumu ne olsa gerek? Bunlar kaç taş ile taşlanması lazım? Bunların huzurdan kaç defa kovulması lazım? Bunların kulluktan kaç defa reddedilmesi lazım? Bunların cehennemi kaç defa kendilerine vacip olması lazım? Burayı biraz düşünmek lazım. Ve namaz kılmayanların özellikle şeytanın bu gafletinden dolayı çarptırılmış olduğu azabı düşünmeleri lazım. Şeytanın Adem karşısında büyüklenmesini büyük bir günah olarak addeden Allah, kendine secde etmeyi kabul etmeyen veya bu konuda tembellik gösteren, bu konuda aymazlık içerisinde olan insanı acaba nasıl görür, onu nasıl kabul eder, acaba ondan razı olur mu? Bunları iyi bilmek lazım, iyi düşünmek lazım. Bu ayetler <gülüyor> ahiret yurdunda. Ebed yurdunda olup biten bir takım olayların, Yüce Rabbimizin sadece tarihsel bir olay diye bize anlattığı olaylar değil. Bundan ibret almamız için buraya bu ayetler konmuştur. Sadece haber niteliğinde değildir. Bunların bir de inşa yönü vardır. Yani bunu gör ve bundan ders al ve bir ibret al bir pay biç, ona göre neyin ne olduğunu anla, ona göre tavır geliştir, ona göre amellerine dikkat et, ona göre inançlarına dikkat et demektir bunlar. Evet. Şimdi diğer ayet kerimeye geçelim. وقلنا ya آدم Uzun, sen ve zanjükel cennete, biz bu olayın akabinde dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın, orada konuşlanın. Ve kulemin ha ragaden, doyasıca, doyasıya bir şekilde cennette. Yiyin, için. Hayzu şeytüme. Neyi dilerseniz yiyin, için. Ve la teqraba hadihiş Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûna minezzalimeyin. Zalimlerden olmak için bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaca yaklaşırsanız, zalimlerden olursunuz. Mesela <gülüyor> bu ağacın meyvesini yeme ye yemek ve yememek değil. Buradaki mesele, Allah'ın emrine itaat edip etmeme meselesidir. Cennette yenilmesi zararlı olan, yenilmesi insana zarar getiren bir meyvenin olması... Söz konusu asla değildir. Bu meyve, bu meyve elbette güzel bir meyvedir. Yenilmesi zararlı değildir. Ve belki de e, iştah kabartan bir meyvedir bu. Ancak allah Teala bir imtihan olarak, bir iptila olarak diyor ki, bak her şeyi yemek serbest ve burada kal. Ve burası gerçekten güzel bir yurt senin için. Ancak şu ağaca yaklaşma. allah Teala burada Adem'in ihlasını deniyor. Adem'in emre itaat edip etmeyeceğini deniyor. Ancak Adem başta emre itaat etme yönünde kararlıyken birden şeytanın vesvesesiyle maalesef o ağacın meyvesinden yemek suretiyle o da emre itaat etmemiş oluyor ve o da tıpkı şeytan gibi kovuluyor, o mekandan çık çıkartılıyor ve dünyaya kolma hikayesi o şekilde başlıyor. Demek ki her itaatsizlik bir vebal gerektiriyor, huzurdan kovuş gerektiriyor. İblis'te itaatsizlik nasıl huzurdan kovulmayı gerektirdiyse, Adem'de de bu itaatsizlik huzurdan kovulmayı gerektiriyor. İblis'teki itaatsizlik, ebediyen onu cehennemlik yapmış iken, Adem'deki itaatsizlik, onu ebediyen cehennem, cehennemlik yapmamıştır. Allah, Adem'in pişmanlığını kabul etmiş, Sadece ceza olarak onu oradan çıkartmış, dünyaya göndermiştir. Ancak onların bu pişmanlığını, tevbesini de kabul etmiştir. İşte Adem'in nesli, ne zaman yasak meyveden yerse, pişman olduğu takdirde kendisi affedilecektir. Allah'a yalvardığı, yapmış olduğu bu yanlıştan utanç duyduğu, takdirde Adem oğlu affedilecek ve tekrar nimetler diyarı olan cennete kavuşabilecektir. Dünyada insanlar her gün birçok yasak meyve ile karşı karşıya gelmektedirler. Her meyvenin ee, onlarca türü çeşidi serbest iken sadece bir tür yasaktır. İnsanlar serbest olan meyvelerle yetinmeyip haram olan meyvelerin tadının peşinde egzotik bir takım tadlar tatma adına Allah'ın emrine karşı gelebilme cüretini gösterdiklerinde cehennem onlar için kapısını açmaktadır. Ancak tövbe edenler, kendilerine verilen ömür nimeti içerisinde pişmanlık duyanlar, bundan müstesna olabilmektedirler. Öyleyse, <gülüyor> her günahın bir yasak meyve yeme olduğunu bilelim. Her yanlışın Yasak meyveden yeme olduğunu bilelim. Her yasak meyveden yemenin itaatsızlık olduğunu bilelim. Her itaatsizliğin Allah'a saygısızlık olduğunu bilelim. Her saygısız saygısızlığın bir külfet gerektireceğini bilelim. Her külfetin pişmanlık ve tövbe ile izale olabileceğini bilerek bu konuya dikkat edelim. Evet, şimdi e, zor bir şekilde konuşuyorum da, zorlanarak konuşuyorum. E, burada bitirelim isterseniz, sorular var çünkü. Sorulara da bakacağız. Allah hepinizden razı olsun. Sadece iki ayet aldık. Ee, inşallah gelecek dersimizde biraz daha devam ederiz. Ee, sesim e, müsait olsaydı biraz daha alabilirdik. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahir davana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.